Üçüncü Bölüm Sis etrafımızı kalın bir örtü gibi kaplamıştı. Kaptan neredeyse geldiğimizi duyurduğunda önce dalga geçtiğini zannettim. Feribotun yalpalanan güvertesinde sonsuza uzanan gri bir perdeden başka bir şey göremiyordum. Küpeşte yapışarak yeşil dalgaları seyrederken bir yandan da kahvaltı niyetine benim yemeye hazır balıkları düşünüyordum. Üstünde gömlekten başka bir şey olmayan babamsa titriyordu. Hiç bu kadar soğuk ve nemli bir haziran görmemiştim. Babamın ve benim selametim için bu kadar uzak bir yere gelmek için katlanmaya göze aldığımız 36 saatlik eziyetli yolculuğun semeresini görmemiz için dua ettim. Şimdiye kadar 3 uçak değiştirmiş, 2 aktarma yerinde beklemiş, pis tren sırayla kestirmiştik. Ve şimdi bu bitmek bilmeyen, mide bulandırıcı feribot yolculuğuna katlanıyorduk. Derken babam, ''Bak!'' diye bağırdı. Başımı kaldırınca bembeyal boşluğun ortasında, göğe doğru bir kule gibi yükselen kayalık tepeyi gördüm. Dedemin adası karşımızdaydı. Sis perdesinin içinde soğuk ve kasvetli haliyle bir hayalet gibi görünüyordu. Çığlık çığlığa uçuşan milyonlarca kuşun koruduğu ada, devlerin inşa ettiği antik bir kaleyi andırıyordu. Dimdik yükselen yamaçların, hayalet gibi bulutların içinde kaybolduğunu görünce, buranın sihirli bir yer olduğu düşüncesi bana pek gülünç gelmemişti. Midemin bulantısı geçmişe benziyordu. Babam Noel günü hediye almış bir çocuk gibi gözlerini tepemizden önen kuşlardan alamıyordu. Havada uçan noktalardan oluşan bir kümeyi göstererek, ''Jacob şunlara bak!'' diye bağırdı. ''Manadasına özgü yelkovan kuşları!'' Kayalık yamaçları biraz daha yaklaşınca suyun altında tuhaf şekiller belirdiğini fark ettim. Yanımdan geçen bir tayfa küpeşteden eğilip dikkatli suya baktığımı görünce ''Daha önce hiç gemi enkazı görmedin ha?'' dedi. Ona dönün ''Gerçekten mi?'' diye sordum. Bütün bu bölge gemi mezarlığı gibidir. Eski kaptanlar şöyle derdi. "Hartland buruyla Kornholm koyu arası gece veya gündüz denizcilerin mezarı Tam o sırada üstünden geçtiğimiz enkaz yüzeye öyle yakındı ki, yosun tutmuş iskeleti çok belirgin biçimde görülebiliyordu. Mezarında ayağa kalkan bir zombi gibi sudan dışarı fırlayacağa benziyordu. Denizci enkazı göstererek, şunu gördün mü diye sordu. O tekneyi bir U-Bot batırmıştı. U-Botlar buraya geliyor muydu? Hem de yüzlercesi. Bütün İrlanda denizi Alman denizaltılarıyla kaynıyordu. Torpilledikleri bütün gemileri tekrar su üstüne çıkarabilirsen bahse girerim donanmanın yarısı sende olurdu. Kaşının birini ciddiyetle havaya kaldırdı. Ardından gülerek uzaklaştı. Geminin enkazını daha iyi görebilmek için güvertede kıç tarafına doğru koşup gözden kaybolana kadar seyrettim. Adaya çıkmak için tırmanma donanımına ihtiyaç duyacağımızı düşündüğüm sırada dik yamaçlar bizi karşılamak istercesine alçalmaya başladı. Bir burnu dönünce kayıklarla çevrili yarım ay şeklinde bir koya girdi. Uzakta rengarenk balıkçı tekneleriyle dolu küçük bir liman, onun ardında ise yeşil bir çanağı andıran düzlüğe kurulmuş kasaba gözüküyordu. Kasabanın ardında yükselerek dik bir sırtla buluşan yeşil çayırlara dağılmış koyunlar bir yamalı bohça görüntüsü sunuyordu. Sırtın üstüne bir duvar gibi çökmüş bulutlar, pamuktan yapılmış bir siperi andırıyordu. Daha önce gördüğüm hiçbir yere benzemeyen etkileyici, ve güzel bir manzara vardı. Feribot motorundan gürültüler çıkararak limana yaklaşırken, feribot motorundan gürültüler çıkararak limana yaklaşırken, haritalarda belli belirsiz mavi bir nokta olarak gösterilen bir kara parçasını görmüşçesine, hafif bir macera hissi duyarak ürperdim. Feribot limana yanaşınca, çantalarımızı sırtlayıp küçük kasabaya girdik. Birçok şey gibi, buranın da yakından bakınca, uzaktan göründüğü kadar sevimli olmadığına karar verdim. Çatılarındaki çanak antenler olmasa eski ve hoş görünecek beyaz boyalı ahşap evler, ızgara planlı uzanan çamurlu ve çakıl taşlı sokaklar boyunca dizilmişti. Coyne Home çok uzak olduğundan anakaradan buraya kablolarla elektrik taşımanın maliyeti anlamsız derecede yüksekti. Bu nedenle adanın her tarafına yayılmış pis mazot kokulu jeneratörler kızgın yaban araları gibi vızıldayarak çalışıyordu. Bunların gürültüsü Adanın yegane trafiğini oluşturan homurtulu traktörlerle son derece uyumluydu. Kasıbanın kenar sokaklarında çatıları olmayan terk edilmiş yapılar gittikçe azalan nüfusun göstergesiydi. Gençler yüzyıllardan beri uygulanan balıkçılık ve çiftçilik geleneklerine sırt çevirip başka diyarların daha göz alıcı fırsatlarının peşine düşüyordu. Adı rahip evi gibi bir şey olan kalacağımız yeri arıyorduk. Babam burada oda ayırtmıştı. Gözümde sadece oda ve kahvaltı hizmeti sunmak üzere pansiyona çevrilmiş, eski bir kilise canlandırmıştım. Kuşları seyretmediğimiz veya iz peşinde koşmadığımız zaman uyuyacağımız bu mekanda fazladan bir özellik olmayacaktı. Kalacağımız yerin adresini birkaç kasabalaya sorunca şaşkın bakışlarla karşılaştık. Babam yüksek sesle, ''Bunlar İngilizce konuşmuyor muydu?'' diye düşündü. Bavulumun anlamsız derecede ağır oluşu yüzünden kolum ağrımaya başlamıştı ki, karşımıza bir kilise çıktı. Kalacağımız yere geldiğimizi sanmıştık. Ancak içeri girince buranın pansiyona değil, küçük kirli bir müzeye çevrilmiş olduğunu fark ettik. Yarı zamanlı görev yapan müze sorumlusu, tavanından eski balıkçı ağları ve koyun postları sarkan bir odada oturuyordu. Bizi görünce aydınlanır gibi olan yüzü, kaybolduğumuzu anlayınca asılmıştı. ''Siz herhalde rahip deliğini arıyorsunuz.'' dedi. Orası adaya gelenlerin kalabileceği tek yer. Benim son derece eğlenceli bulduğum iniş çıkışları olan hoş bir aksanla nasıl gideceğimizi tarif etti. Söylediklerinin yarısını anlamasam da Galler halkının konuşmasını dinlemek hoşuma gidiyordu. Babam teşekkür edip çıkmaya hazırlanırken ben bize bu kadar yardımcı olan adama bir soru daha sordum. Eski çocuk yuvasına nasıl gidebiliriz? Gözlerini şaşkınlıkla kısarak eski ne? diye sordu. Dehşet içinde kaldığım birkaç saniye boyunca Yanlış adaya geldiğimizi ya da daha kötüsü, o yuvanın dedemin hayal ürünlerinden biri olduğunu düşündüm. Mülteci çocukların kaldığı bir yuva yok muydu dedim. Savaş sırasında, büyük bir ev. Adam bana kuşkulu gözlerle bakıp dudağını ısırdı. Yardım etmekle başından sağmak arasında kararsız kalmış gibiydi. Sonunda bana acımıştı. Mülteci falan bilmiyorum dedi. Ama galiba bahsettiğin yeri biliyorum. Adanın öbür tarafında kalıyor. Bataklığı geçtikten sonra ormanın içinden gidiliyor. Yine de senin yerinde olsam oraya yalnız gitmezdim. Yoldan uzaklaştığın taktirde bir daha seni gören olmaz. Islak otlar ve koyun pisliği kayalığın üstünden dümdüz gitmeyi engeller. Babam bana bakarak ''Bunu duyduğum iyi oldu.'' dedi. ''Tek başına gitmeyeceğine söz ver.'' ''Tamam, tamam.'' Adam ''Sahi orayla niye ilgileniyorsunuz?'' diye sordu. Turist haritalarında bulunmaz orası. Kapının ağzında duran babam, küçük bir soy ağacı projesi diye cevap verdi. Babam küçük bir çocukken orada birkaç yıl kalmış. Ölmüş büyük babamdan ya da psikiyatrdan bahsetmemek için çıkmaya can attığını anlamıştım. Adama bir kez daha teşekkür edip beni kapıya doğru çekti. Müze müdürünün tarifine göre geldiğimiz sokaklardan geri döndük. Sonunda karataştan yapılmış çirkin görünümlü bir heykelin yanına geldik. Bekleyen kadın adlı bulanıt, kayıp denizcilere adanmıştı. Acıklı bir yüz ifadesine sahip kadın, kollarını birkaç sokak ötedeki limana doğru uzatmıştı. Fakat aynı zamanda, sokağın tam karşısındaki rahip deliğini gösteriyordu. Otel uzmanı olmadığım halde, yıpranmış tabelaya bir köz atmak, yastıkların üzerine hoş kokulu otların konduğu, dört yıldızlı bir mekanda kalmayacağımızı söylemeye yeterliydi. Tabelenin tepesinde dev harflerle, şarap, bira, Alkollü içkiler yazılıydı. Bu satırın altında daha küçük harflerle leziz yemekler ibaresi vardı. Sonradan akla geldiği belli olan bir şekilde en altı el yazısıyla boş odalar yazılmıştı. Ancak lar hecesi silindiği için geriye oda kalmıştı. Bavullarımızı kapıya doğru çekiştirirken babam hilekarlık ve yanlış reklam yüzünden homurdanıyordu. Bense belki bekleyen kadın kendisine içki getirecek birini gözlüyordur diye o tarafa göz atmaktan kendimi alamamıştım. Bavulları kapıdan ittirerek geçirdikten sonra gözlerimizi kırpıştırarak alçak tavanlı pub'un kasvetli ortamını bir müddet seyrettik. Gözlerim karanlığa alıştığında bu mekanı tarif etmek için delik kelimesinden daha uygun olamayacağını anlamıştım. Küçük çerçevelere bölünmüş ufacık pencereler yol üstündeki masalara sandalyeleri çarpmadan bir sifonunu bulmaya ancak yetecek kadar aydınlık sağlıyordu. Ayakları sağlanan eski püskü masalar şümlede daha çok işe yarayacak gibi görünüyordu. Sabahın o saatine rağmen barın yarısı sessiz ve sarhoş erkeklerle doluydu. Hepsi başının dua eder gibi kehribar sarısı sıvıyla dolu kocaman bardaklara doğru eğilmişti. Barın içindeki adam, ''Odayı siz ayırtmıştınız sanırım.'' diyerek elimizi sıkmak için dışarı çıktı. ''Benim adım Kev. Bunlar da arkadaşlar. Merhaba deyin arkadaşlar.'' Adamlar bardağa doğru başlarını sallayıp, Merhaba diye mırıldandılar. Kevin peşine düşüp dar bir merdivenden üst kata çıktık. Burada iyi niyetli bir yaklaşımla basit olduğu söylenebilecek birkaç oda, çoğul, vardı. İki otak adası vardı ki bunlardan büyük olanını babam istedi. Ayrıca mutfak, yemek odası ve salon olarak üçe bölünmüş bir oda vardı. Bu da burada bir masa, güve yemiş bir kanepe ve bir elektrik ocağı olduğu anlamına geliyordu. Kev'e göre tuvalet çoğu zaman çalışıyordu. Fakat kuşkulu bir durum olursa eski dost her zaman hizmetinizde. Koridorun ilerisinde yatak adamın penceresinden rahatça görünen bir yerde duran portatif tuvaleti gösterdi. Ha, sahi bunlar da size lazım olacak deyip koridordaki dolaptan iki tane gaz lambası çıkardı. Petrol aşırı pahalı olduğundan jeneratörler gece onda kapanır. Bu nedenle yerken yatacaksınız. ...ya da mumlara ve gaz lambalarına alışacaksınız diyerek sırıttı. Umarım burası size fazla ilkel gelmemiştir. Keve tuvaletin odanın dışında bulunmasının ve gaz lambasının sorun olmadığını... ...hatta kulağa eğlenceli bile geldiğini... ...evet efendim küçük bir macera... ...söyledik. Bunun üzerine turumuzun son etabını tamamlamak üzere bizi tekrar alt katı indirdi. Yemeklerinizi burada yiyebilirsiniz ki... ...ben öyle umuyorum... Zira adada yemek yiyecek başka yer yok. Telefon etmeniz gerekirse şu köşede bir telefon kulübemiz var. Gerçi bazen biraz kuyruk oluyor. Cep telefonları burada çekmiyor. O gördüğünüzse adanın tek sabit hatlı telefonu. Evet, hepsi bizde. Yemek yenilecek tek yer, yatacak tek yer, telefon edilecek tek yer. Sözlerini bitirince gövdesini arkaya doğru atıp gürültülü uzun bir kahkaha savurdu. Adadaki tek telefon. Konuşmaları başkasının duymaması için kapısı çekilerek kapatılan eski filmlerde görebileceğiniz türden bir telefon kulübesi vardı. Kulübeye biraz daha inceleyince birkaç hafta önce adayı aradığım zaman duyduğum Bekerevi Partisi'ne benzer seslerin buradan geldiğini Grek aleminin burada yapıldığını dehşet içinde fark ettim. Hela deliği burasıydı. Kev odalarımızın anahtarlarını babama verdi. Bir şey sormak isterseniz Beni nerede bulacağınızı biliyorsunuz dedi. Benim bir sorun var dedim. Hele şey rahip deliği nedir? Barda oturan adamlar kahkahayı basmıştı. İçlerinden biri e ne olacak rahipler için yapılmış delik tabii ki deyince kahkahalar ay yuka çıktı. Kev şöminenin yanında döşeme tahtalarının eğri bürü durduğu ve uyuz bir köpeğin uyukladığı bir kısma doğru yürüdü. Bir zamanlar bir kapının olduğu yeri ayakkabısının ucuyla yoklayarak "tam burası" dedi. Asırlar önce katolik olmanın asılmak için yeterli neden olduğu zamanlarda bir grup rahip saklanmak için buraya kaçmıştı. Kraliçe Elizabeth'in haydut çetesi onların peşine düştüğü takdirde saklanması gereken herkesi bu daracık yerlere, rahip deliklerine saklardık. Saklardık diye konuşması tuhafıma gitmişti. Sanki uzun zaman önce ölmüş ada sakinlerini şahsen tanıyor gibiydi. İçenlerden birisi, hakikaten daracıktı dedi. Bahse girerim, orada kızarmış ekmek gibi kavruluyor, doğul gibi geriliyorlardı. Her gün rahip katilleri tarafından asılma tehlikesiyle yaşamaktansa, sıcak ve dar bir yere sıkışmayı tercih ederdim diye konuştu bir başkası. İlk adam, ''Beyler!'' diye bağırdı. ''Kayınhoma içiyorum. Her zaman bizim sığınılacak kayımız olsun.'' Bardakiler hep bir ağızdan ''Koynuhama!'' diye bağırarak bardaklarını kaldırdılar. Uçak yolculuğundan dolayı bitap düştüğümüz için erkenden yattık. Daha doğrusu yatağa girip döşeminin arasından odaya sızan yüksek kakafoniyi duymamak için başımızı yastığın altına gömdük. Bir ara gürültü öyle arttı ki alemcilerin odaya girdiğini düşünmekten kendimi alamadım. Derken herhalde saat 10 olmuştu ki Dışarıda homurtalar çıkararak çalışan bütün jeneratörler tekleyerek sustu. Aynı anda alt kattan gelen müzik sesi kesilirken penceremin önünde yanan sokak lambası da karardı. Birdenbire sessiz, mutluluk veren bir karanlık beni koza gibi sarmıştı. Sadece uzaktan gelen dalgaların sesi nerede olduğumu hatırlatıyordu. Aylardan beri ilk kez derin, kâvussuz bir uykuya dalmıştım. O gece rüyamda dedemi, küçük bir çocuk olarak burada... Yabancı bir ülkede yabancı olarak geçirdiği ilk geceyi gördüm. Tuhaf bir evde barınıyordu. Ve hayatını tuhaf bir dili konuşan insanlara borçluydu. Uyandığımda güneş pencereden içeri vurmuştu. O zaman bayan Pregrin'in sadece dedemin değil, benim ve babamın da hayatını kurtardığını fark ettim. Tarihim yaver giderse, bugün ona nihayet teşekkür etme fırsatı bulacaktım. Aşağı indiğimde babamın çoktan bir masaya kurulduğunu gördüm. Bir yandan kahvesini höpürt bir yandan da en sevdiği dürbünün temizliyordu. Ben oturur oturmaz kev iki tabakla çıka geldi. Tabaklarda ne olduğunu anlamadığım bir et ve kızarmış ekmek vardı. Ekmek kızarttığınızı bilmiyordum deyince kızartarak daha güzel hale getirilemeyecek bir yiyecek bilmediğini söyledi. Kahvaltımızı ederken babamla günlük planımızı konuştuk. Aday alışmak için bir tür keşif gezisi yapacaktık. Önce babamın kuşları izleyebileceği noktaları belirleyecek, ardından çocuk yuvasını bulacaktık. Bir an önce başlama amacıyla yemeğimi çabucak yedim. Karnımız adam akıllı doymuş bir halde paptan çıktık. Kasabanın sokaklarına traktörler geçtikçe kenara çekilip, jeneratörlerin gürültüsünü bastırmak için birbirimizle bağıra çağıra konuşarak yürüdük. Sonunda sokaklar bitip çayırlar başlayınca gürültü de azalmıştı. Sert rüzgar yüzünden ayaz vardı. Dev bulut kümelerinin ardına saklanan güneş, arada bir yüzünü gösterip görkemli ışınlarıyla tepelerde benekli gölgeler yaratıyordu. İçimi bir canlılık ve umut kaplamıştı. Babamın feribotta gelirken gördüğü bir kuş kümesinin bulunduğu kayalık sahile doğru yürüyorduk. Oraya nasıl ulaşacağımızdan emin değildim. Ada biraz da olsa çanak şeklini andırıyordu. Kıyılara doğru yükselen tepeler denizle birleştiği noktalarda tehlikeli ve dik yamaçlar oluşturuyordu. Fakat bizim gittiğimiz noktada dik yamaçlar yoktu. Aşağıdaki küçük kumsala inmeyi sağlayan bir patika vardı. Dikkatle inerek kumsala vardık. Burada koca bir kuş sürüsü çığlıklar atarak kanat çırpıyor, gelgitlerin yarattığı birikintilerde avlanıyorlardı. Babamın gözleri fal taşı gibi açılmıştı. Büyüleyici diye mırıldanarak elindeki kalemin küt ile sertleşmiş bir kuş pisliğini kazımaya başladı. Burada biraz zaman geçirmem gerekiyor. Anlaştık mı? Bu ifadesini daha önce görmüştüm ve biraz kelimesinin saatler boyu anlamına geldiğini biliyordum. Öyleyse evi tek başıma bulurum dedim. Tek başına olmaz, söz vermiştin. O halde beni götürecek birini bulurum. Kimi? Kimin tanıdığı birisi vardır dedim. Babam bir süredenize bir kaya kümesinin üstüne göğe doğru yükselen paslanmış fenere baktı. Annen burada olsaydı ne cevap verirdi biliyorsun dedi. Annemle babam benim ne kadar bakılmam gerektiği konusunda farklı teorilere sahipti. Annem her zaman başımda dolanan dayatmacı kişiydi. Babam biraz daha gevşek davranırdı. Arada bir yanlış yapıp doğruları görmemin önemli olduğunu düşünürdü. Üstelik gitmeme izin verdiği takdirde bütün gün kuş pisiyle oynama fırsatına sahip olacaktı. Tamam dedi ama beraber gittiğin kişinin numarasını bana bırakmayı unutma. Baba... Burada kimsenin telefonu yok. İç çekti. Pekala. Neyse güvenilir oldukları sürece sorun yok. Kev bir siparişi götürmek için dışarı çıkmıştı. Barın sarhoş müdavimlerinden bana refaket etmelerini istemek, kötü bir fikir gibi geldiğinden, en azından maaşlı çalışan birine sormak için gördüğüm ilk dükkana yöneldim. Kapıda balıkçı yazıyordu. Kapıyı itip içeri girdiğimde, karşıma çıkan uzun boylu ve sakallı, Önlüğü kan içindeki adamı görünce sinip kalmıştım. Balıkları doğramayı bırakıp sert gözlerle bana bakarken elindeki satırdan kan damlıyordu. Bunun üzerine sarhoşlara karşı bir daha ayrımcılık yapmamaya yemin ettim. Nereye gitmek istediğimi söyleyince, ''Ne halt edeceksin orada?'' diye kükredi adam. ''Orada bataklık ve pis bir havadan başka bir şey yok.'' Dedemi ve çocuk yuvasını anlattım. Bir süre kaşlarını çatarak bana baktı. Ardından tezgahın üstüne eğilip, ayakkabılarımı kuşkulu bakışlarla süzdü. ''Galiba Dillon'un fazla işi yok, seni götürebilir.'' dedi. Elindeki satırı kaldırıp, benim yaşlarımda, dondurucu dolaba balık dizen bir çocuğu gösterdi. ''Ama oraya uygun çizme giymen lazım. O spor pabuçlarla olmaz. İçleri hemen çamur dolar.'' ''Sahi mi?'' diye sordum. ''Emin misiniz?'' ''Dillon, dostumuza bir çift, willingstones getir.'' Çocuk hamurdanarak dolabın kapısını ağır ağır kapadı. Ellerini yıkadıktan sonra uyuşuk bir hale giyim eşyalarıyla dolu rafa doğru gitti. Balıkçı, şansın varmış kısa süre önce çok sağlam çizmeler geldi diye konuştu. Bir çift alana bedava yok. Kahkayı basarak satırı bir somonun üstüne indirdi. Balığın kupan kafası kandan kayganlaşmış tezgahın üstünde hızla yol alarak küçük bir kovanın içine düştü. Babamın acil durumlar için verdiği parayı cebimden çıkardım. Görmek için Atlas Okyanusunu açtığım kadını bulmak amacıyla küçük bir haraç vermemin zararı yoktu. Lastik çizmeleri giymiş vaziyette dükkandan çıktım. Çizmeler hem spor ayakkabılarımın içine sığacağı kadar büyük hem de gönülsüz rehberime yetişmekte güçlük çekmeme yol açacak kadar ağırdı. Dilan'ı yetişmek için arkasından koştururken okulun adada mı diye sordum. Benim yaşımda biri için burada hayatın nasıl geçtiğini gerçekten merak ediyordum. Dilin Anankara'daki bir şehrin ismini mırıldandı. Yani sırf gidiş feribotla bir saat mi sürüyor? Hmm, hepsi buydu. Sohbeti ilerletme girişimlerime daha az eceli cevaplar verdi. Yani hiç sesini çıkarmadı. Nihayet pes edip onun peşinden yürüdüm. Kasabanın dışındaki yolda giderken bir arkadaşına rastladık. Yeşi ondan daha büyük olan çocuk, göz kamaştırıcı parlaklıkta sarı bir eşofman giymiş ve sahte altından kolye takmıştı. Bir astronot gibi giyinse, Kelom sokaklarını ancak o kadar yadırganırdı. Dilan'la yumruk tokuşturan çocuk, kendini Solucan olarak tanıttı. Solucan mı? Sahne adı öyle diye durumu açıkladı Dilim. Solucan, biz Galler'in en hasta rap dedi. Benim adım MC Solucan. Bu da Mersin balığı Cerrah nam Değer MC 4 Dylan, nam Değer MC 4 Business, Karen Holm'un bir numaralı beatboxçısı. Şu an kenası yaptığımızı gösterelim mi Dirty e di? Dilin kızgın görünüyordu. Şimdi mi? Biraz ritim ver bakalım evlat. Dylan gözlerini hoşnutsuzlukla yukarı kaldırsa da denilenini yaptı. Başlangıçta havasız kalmış gibi dilini dışarı çıkarmaya çalıştığını sandım. Fakat öksürür gibi çıkardığı gürültüler belli bir ritme sahipti. min üzerine solucan bir rap şarkısı söylemeye başladı. Hoşuma gidiyor sürünmek rahip deliğinde. Baba ne orada işsizlik parası yemede. Ben söyleyelim kolay yoksa hepsi zor uyak. Dilin ritimleri tavuk yahnisi gibi sıcak. Dilin durdu. Çok saçma oldu bu. Hem işsizlik maaşını yiyen senin de baban. Of dört D. Hadi ver şu ritmi. Solucan bir yandan beatbox yaparken öbür yandan ayaklarını yerde burgulu bir şekilde sürüyerek Robot taklidi yapıyordu. ''Mikrofonu al D.'' Dinin utanmış gibi görünse de kafiyeleri sıralamaya başladı. ''Sıkı bir kuş tanıdım adı Sharon. Dedi ki eşofmanınla spor pabuçlarını hasta oldum. Doktor Hu gibi ona vakti gösterdim. Ben bu kafiyeyi helada uydurdum.'' Solcan başını iki yana salladı. ''Hela mı?'' ''Hazırlıksız yakalandım.'' Bana dönüp ne düşündüğümü sordular. Birbirlerinin rap yapmasından bile hoşlanmadıklarının gözünün alarak ne diyeceğimi bilemedim. Ben daha çok şarkılı, gitarlı, estrumanlı müziği seviyorum. Solucan beğenmediğini belli edercesine elini sağladı. Bunun taşaklarını sıksam bile aklına güzel bir kafiye gelmez diye mırıldandı. Bunun üzerine dilim güldü. Ardından bir dizi karmaşık ve çok aşamalı el sıkışma, yumruk tokuşturma, el çakma hareketi yaptılar. Artık gidebilir miyiz diye sordum bir süre homurdanıp oyalandıktan sonra yürümeye başladılar. Bu kez solucan bizim peşimize takılmıştı. Ben biraz geriden yürüyüp, karşılaştığım zaman Bayan Preglin'e ne diyeceğimi düşündüm. Kibar bir Galler hanımefendisiyle tanıştırılmayı, salonda çay yudumlamayı ve kötü haberi vermek için uygun vaktin geldiğine inanana kadar biraz nazikçe sohbet etmeyi bekliyordum. Ben, Abraham Portman'ın torunuyum diyecektim. Size bunu söylemekten dolayı üzgünüm ama... O aramızdan ayrıldı. Ardından kadın gözyaşlarını sessizce silmeyi tamamlayınca soru yağmuruna tutacaktım. Otlayan koyun sürülerinin arasından kırılarak yukarı doğru çıkan patikada dilim masalcanı takip ettim. Bir süre sonra insanın soluğunu kesen dik bir sırta tırmandık. Tepede bizi yılan gibi kırılarak hareket eden bir sis bulutu karşıladı. Sis öyle yoğundu ki adeta başka bir dünyaya adım atmıştık. Tam anlamıyla kutsal kitabı hatırlatan bir ortam vardı. Tanrı'nın sergilediği küçük gazaplarından biri olarak lanetlenen mısırlıları gözümün önüne getirdim. Sırtın öbür yamacına aşağı doğru inerken sis azalacağına yoğunlaşmış, güneş donuk beyaz bir nokta haline almıştı. Dört bir yanımızı saran nem yüzünden cildimde damlalar oluşmuş, giysilerim ıslanmıştı. Hava sıcaklığı da düşmüştü. Bir an solucanı ile kaybetmiştim. Derken patika düzleşmeye başladı ve bir süre sonra ileride durmuş, beni beklediklerini gördüm. ''Yanki çocuğu!'' diye seslendi Dylan. ''Buradan gideceğiz.'' İtihatkar bir şekilde onları takip ettim. Patikadan çıkıp bataklığı andıran bir çayırda yürümeye başladık. Koyunlar iri nemli gözleriyle bize bakıyordu. Kuyrukları aşağı sarkmış, tüyleri vıcık vıcık olmuştu. Sisin içinde ileride küçük bir ev belirdi. Dört bir yanı tahtalarla örtülmüştü. Burası olduğuna emin misiniz diye sordum. Boşa benziyor. Boş mu? Hiç de değil. Orada tonlarca bok var diye cevap verdi Solucan. Hadi gidip bak dedi Dilyun. İçimde bunun bir oyun olduğuna dair bir hisse olsa da basamakları çıkıp kapıya vurdum. Kilitli olmadığı için hafifçe dokunduğum zaman açıldı. İçerisi seçilemeyecek kadar karanlıktı. Yavaşça bir adım atmamla birlikte şaşkınlık içine biraz aşağı indim. Önce bir hayli kirlenmiş bir zemine bastığımı sandım. Fakat çabucak diz kapağına kadar dışkıyla dolu bir mekanda olduğumu anladım. Dışarıdan bakınca son derece masum gelinen bu boş virane aslında derme çatma bir koyun ağalıydı. Keliminin tam anlamıyla bir bok yuvasıydı. Tiksinti içinde aman tanrım diye haykırdım. O anda dışarıdan bir kahkaha tufanı koptu. Kokudan dolayı bayılmamak için can havliyle kapıya doğru geriledim. Dışarı çıktığımda oğlanlar gülmekten iki büklüm olmuştu. Çizmelerindeki pisliği temizlemek için ayaklarımı sert bir şekilde yere vururken çok hadisiniz diye söylendim. Neden dedi Solucan? Bok dolu olduğunu sana söyledik. Delinin karşısına dikildim. Bana evi gösterecek misiniz? Solucan gözündeki yaşları silerken bu ciddi yahu diye konuştu. Tabii ki ciddiyim. dilinin gülümsemesi kayboldu. Kafa bulduğunu sanıyordum Ahbap. Kafa bulmak mı? Yani şaka yaptığını sanıyordum. Hayır şaka yapmıyorum. Oğlanlar huzursuzca birbirine baktı. Dilya'nın solucanın kulağına bir şeyler fısıldadı. Ardından solucan ona bir şeyler fısıldadı. Sonunda Dilya bana dönüp patikayı gösterdi. Orayı gerçekten görmek istiyorsan şuradan yürümeye devam edip bataklığı ve ormanı geç. Orası büyük ve eski bir bina. Görmemen imkansız. Şu işe bak yahu. Hani benimle gelecektiniz? Solcağın gözünü benden kaçırarak biz ancak buraya kadar gelebiliriz dedi. Neden? Öyle işte. Ardından dönüp geldiğimiz yoldan zahmetle hareket ediyor olmuş gibi yürüyerek sisin içinde gözden kayboldular. Seçeneklerimi gözden geçirdim. Kuyruğumu kıstırıp bana eziyet eden çocukların ardından kasabaya dönebilirdim veya tek başıma yürümeye devam edip babama yalan söyleyebilirdim. 4 saniye boyunca yoğun bir şekilde düşündükten sonra yoluma devam ettim. Patikanın iki tarafında sisin içinde uzanan ve ay yüzeyini andıran büyük bir bataklık vardı. Görebildiğim kadarıyla ortalıkta boz renkli otlardan ve çay rengini andıran sudan başka bir şey yoktu. Arada bir üst üste yığılmış taş kümeleri göze çarpıyordu. Derken bataklık birdenbire sona erip yerini uzun ve yapraksız ağaçlardan oluşan bir ormana bıraktı. Islak fırça uçlarını andıran cılız dallar göğe yükseliyordu. Patika bir süre yere düşmüş dal parçaları ve zemini hala gibi örten sarmaşıklar yüzünden gözden kayboldu. Artık tamamen sezgilerime dayanarak yürüyordum. Bayan Prigin gibi yaşlı bir kadının böylesi zorluklarla dolu bir yolu nasıl yürüdüğünü merak etmiştim. İstediklerini evine getirtiyor olmalı diye düşündüm. Gel gelelim, aylardan, belki yıllardan beri kimse patikadan geçmemişe benziyordu. Yosun tutup kayganlaşmış kocaman bir dal parçasının üstünden tökezleyerek geçtikten sonra patika keskin bir dönemece girdi. Ağaçlar bir perde gibi ikiye ayrıldı ve işte o anda bir sis perdesine bürünmüş vaziyette yabani otların sardığı bir tepedeki ev karşıma çıktı. Çocukların neden gelmekten vazgeçtiğini anlamıştım. Dedem yüzlerce kez anlattığı masallarında bu evden hep aydınlık, mutlu bir yer olarak bahsederdi. Evin büyük ve derme çatma olduğu doğruydu ama onun masallarını ışık ve kahkahalarla doluydu. Oysa şimdi karşımda duran yapı, çocukları canavarlardan koruyan bir sığınak olmak şöyle dursun, kendisi bir canavar gibiydi. Tepekteki tüneyinden açlıktan guğuldayan karnıyla aşağı bakıyordu. Kırık pencerelerden dışarı ağaçlar fışkırmıştı. Pürtüklü sarmaşıklar bir virüse sağlanan antikorlar gibi duvarlara yapışmıştı. Sanki doğa savaş açmış ama ev bir türlü ölmüyor gibiydi. Yamulan duvarlarına rağmen kararlı bir şekilde ayakta duruyordu. Yıkılan çatı parçalarının arasından gökyüzü görülebiliyordu. Ev yıkık dökük de olsa burada hala birilerinin yaşayabileceğine dair kendimi ikna etmeye çalıştım. Geldiğim yerde böyle haberler duyulmuyor değildi. Şehrin kenar mahallelerinden birinde... Yıkıldı yıkılacak durumda, perdeleri sürekli kapalı duran bir binada, yıllardan beri inzivaya çekilmiş birinin yaşadığı ortaya çıkıyordu. Başlangıcı bilinmeyen bir zamandan beri erişte çorbası ve ayak tırnaklarından başka bir şey yemeden hayatını sürdüren zavallı adamın sonunda bir koltukta can verdiğini bir gayrimenkul uzmanı veya görevine aşırı bağlı bir nüfus sayım memuru ortaya çıkarıyordu. İnsanlar çok yaşlandığı zaman yaşadıkları yerip çekip çeviremiyor Aileleri şu ya da bu nedenden ötürü onları defterden siliyordu. Üzücü olsa da böyle şeyler meydana gelmekteydi. İşte bu düşüncelerle ister istemez kapıyı çalmaya karar verdim. Kalan azıcık cesaretimi toplayarak bel hizasına gelen otların arasından güçlükle sundurmaya kadar yürüdüm. Çürümüş ve kırılmış tahta döşemenin üzerine dikkatli adım atarak camı çatlamış bir pencereden içeri görmeye çalıştım. Pistikten kararmış camın ardına görebildiğim kadarıyla bir takım mobilyalar vardı. Kapıyı çaldıktan sonra geri çekilerek ürkütüç sessizlikle beklerken bir yandan da elimdeki cebimde Bayan Piregno'nun mektubunu yokladım. Mektubu kim olduğumu kanıtlamak gerekebilir düşüncesiyle yanıma almıştım. Fakat önce bir, ardından iki dakika geçince bu mektuba pek ihtiyacım olmayacağı ortaya çıkmıştı. Tekrar bahçeye inip başka bir giriş aramak maksadıyla evin etrafını dolaştım. Ancak her köşede karşıma yeni balkonlar, kuleler ve bacalar çıkıyordu. Sonunda evin arka tarafına geldiğimde karşıma çıkan fırsatı gördüm. Kapısı yerinden çıkmış ve asma yapraklarının sardığı giriş karı bir delik gibi karşımda duruyordu. Adeta beni yutmak için bekleyen açılmış bir ağız gibiydi. Kapıya bakmak bile tüylerim diken diken olmasına yetmişti ama dünyanın yarısını korkunç bir ev görünce çığlığı basarak kaçmak için kat etmemiştim. Portmuth dedemin hayatı boyunca yaşadığı onca korkunç olayı düşününce cesaretimin arttığını hissettim. İçeride bulunacak birisi varsa bulacaktım. Çatırdayan basamaklardan çıkarak kapıdan içeri girdim. Kapının biraz içerisinde, mezar karanlığındaki koridorda donakalmış, çengellerden sarkan derilere benzer cisimlere bakıyordum. Karanlığın içinden bir yamyamın elinde bıçakla fırladığını hayal ettiğim bir an boyunca kusacak gibi olmuştum. Neyse ki kısa sürede gördüğüm cisimlerin yıllarca asılı kaldığı yerde çüreyerek paçavraya dönüp yeşil rengi bürümüş paltalar olduğunu anladım. Elimde olmadan titreyip derin bir nefes aldım. Daha evin içine 2-3 metre ilerlediğim halde neredeyse altıma yapacaktım. Kendi kendime aklını başını topla diye konuşup yavaşça ileri doğru yürüdüm ama kalbim gümbür gümbür atıyordu. Baktığım her oda bir öncekinden daha beter bir felaket andırıyordu. Etrafa saçılmış gazete tomarları vardı. Uzun zaman önce çekip gitmiş çocukların varlığını kanıtlayan oyuncaklar tozdan bir örtüyle kaplıydı. Evin içine işleyen küf yüzünden pencerelerin bitişindeki duvarlar kapkara olmuştu. Bacalardan sarkan sarmaşıklar şimdiden içinden taşıp dünya dışı yaratıklar gibi zeminde yayılmaya başlamıştı. Mutfak felaketle sonuçlanan bir bilimsel deney yerini andırıyordu. Rafları dolduran yiyecek kavanozları 60 mevsim boyunca bir donup bir çözünmekten dolayı patlamış, içindekiler duvara fışkırarak korkunç görünümlü lekelere yol açmıştı. Yemek odasının duvarlarından dökülen boyalar yerde o kadar kalın bir örtü yaratmıştı ki bir an içeriye kar yağdığını düşünmekten kendimi alamadım. Yıllardır ışığa hasret bir koridorun sonundaki köhne merdivenin sağlamlığını denemek için basamaklara hafifçe basınca kalın toz tabakasını ayakkabılarım izi çıktı. Basamaklar uzun süren bir uykudan uyanmışçasına gıcırdıyordu. Üst katta birileri varsa bile yıllardır orada oldukları muhakkaktı. Sonunda karşıma duvarları tamamen göçmüş iki tane oda çıktı. İçlerini adeta çalılar ve bodur ağaçlardan oluşan bir orman kaplamıştı. Dışarıdan esen hafif rüzgarda böylesi bir yıkımına yeni yol açmış olabileceğini düşündüm. İçimi burada korkunç şeyler olduğuna dair bir his kaplamaya başlamıştı. Dedemin anlattığı huzurlu masallarla bu kahu evini bağdaştıramadığım gibi buraya sığınmasıyla içimi dolduran felaket duygusu arasında en küçük bir bağ kuramıyordum. Evin içine daha gezecek çok yer kalmıştı ama birdenbire bu iş bana zaman kaybı gibi geldi. Burada birilerinin hatta insanlardan kaçan en yabani kişinin bile artık yaşaması olanaksızdı. Gerçeklerden adam akıllı uzaklaştığımı hissederek evden çıktım.